Depresyon geçiren bazı hastalar intihar girişiminden dolayı mesul olurlar mı? İntihar edenin cenazesine de katılmalı mıyız diye sorarlar. Efendim, Allah Kur'an-ı Kerim'de şiddetle intiharı yasak ediyor. Evet. Kendinizi öldürmeyin diyor. Peygamberimiz kim neyle intihar ederse kıyamet günde, e, dedim ki e, bıçakla kendisini öldürmüşse, bir yüksekten altlara öldürmüşse kıyamet günü de o şekilde kendisi azap edilecek. Evet. Dolayısıyla her halükarda intihar etmek haramdır. Ama bir insan şuurunu kaybetmiş, ne yaptığını bilmiyor, bilinç tamamen yok olmuş da bu bilinçsiz bir konumdayken canına kıymışsa zaten onun sorumluluğu olmaz. Cezayi bir ehliyeti de olmaz. Olmazsa bir şey bilmiyor. Efendim intihar eden cenaze namazı kılınır.